Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi kalp insanlar, hepinizle günaydın modern sabahlarda buluştuk yine Şahane bir çarşamba sabahı, her şey espriye şakaya uygun Maşallah Müsaid, müsaid, müsaid, müsaid, müsaid, müsaid, müsaid, müsaid Uygun, uygun, uygun, uygun, uygun işte eski Türkçe ve yeni Türkçe'nin mücadelesi. Ee, ben şimdi buradan bağırmak zorunda kalacağım ege. O yüzden çok kıstını belirtmek için sadece bunları söylüyorum. Ee... Ama bağırırken de hayır, şey yapıyorsun ya. ya sesini çatalan, çatallan, çatallan, çatallandır mı? Sesini. Güzel mi oldu? Sevgili dinleyiciler günaydın. Şahane bir çarşamba sabahını bozan tek şey varmıştı. benim tip kontroller olmuştu. Benim Ama mikrofonummuştu değilmişti. Bakın ne kadar güzel her şey. Her ee... şey bir gün yolu, yoluna gireceğine dair en güzel umut oldu bu Fahir'in mikrofonun düzelmesi. Ama hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize bu akşam if performance oldu. Şahsi şunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama kimsiciklere söz vermeyin. Ben eskiden böyle kendi reklamımı yaparken utanıyordum. Daha artık ar damarım çatladı sevgi dinleyiciler. Niye Saat 9'da niye? kapılar açılıyor. Saat 10'da kapı açılıyor. Bir, onu bir açılıyor. Bir fix, fix. fix gene fix gene fix. Ne oldu sen bir arsız oldun? oş Oradan çıkıyorsun şahsi şova buradan giriyorsun şahsi şova. Niye? <gülüyor> Hayırdır? <misin>? Ödemelerim var. <gülüyor> Hayır bir sıkıntı var. Bana şey var. diyorlar sahneye çıkacak mısın diyorlar ben de... Zorunda mıyım diyorum. Zorundasın diyorlar. Kocak bir şey çıkıyor. Ha, Haluk Lenen'de döndün yani. Haluk <gülüyor> Lenen'de. Hayır birinci zorunda mıyım da hemen şey yapıyor. Yani o, o bir saçma geldi bana. Zorunda mıyım diyor mesela. Zorundasın evet abi deyince. Koşturup gidiyor. Bir daha uzatmıyor yani. Hayır zorunda mıyım. Yok bu canım bu da, bu da heveslisi. Bu da heveslisi. He, ben de heveslisiyim şuan. Başka nerede alkışlıyorlar beni? Ben size böyle inmiş şey geldim. mi? E sen öyle bir şey olsa. Acaba her gün bir şey yapıp. Sevsek mi bunu? Bir bir hayır aramızdan birini seçip mesela haftanın belli günlerinde o tip bir şey mi yapsak ya? Belli günlerde. Özellikle ikimiz seçip için. Ne yapacağız onu? <gülüyor> <gülüyor> Selam, yani küçük, günlük hayattaki küçük başarılarımızın alkışlanması Alkışan, suretiyle canım. hayata sımsıkı tutunmayı sağlamak. Yani yaklaşık kadar egoya iyi gelen iyi başka gelen, bir şey evet, yok yani. Doğru. Senin en son nerede alkışladı? En son sunuculukta alkışladı. En son sonuculukta alkışladı. Son e, kaç ondan, hafta? İki hafta, üç hafta oldu hafta Ne yani. kadar daha götürebilir ki beni? Şimdi bu adam ondan haftada iki tane gösteri yapıyor neredeyse. E benim yani, ego sıkıntılarım var. Yoksa maddi durumum gayet iyi Ego da derdim var. Yani o yüzden böyle sahne falan filan şeyini beklemeyelim. Herkesin yakın çevresi içerisinde yapması gereken bir şey yani. Abartılı tepki mi olur bilmiyorum ki. Hayır günlük hayatımızda hepimiz övülüyoruz, tebrik ediliyoruz evet. ama alkış yok. Alkış yok. Yani övülme de öyle aa, aa, şeyin kenarıyla. Mesela gidiyorsun uğraşmışsın kaşarın güzelinden almışsın gelmişsin. Hmm, mesela. Kimsenin alkışlıyor aman güzel diyorlar. Aa Abi çok şey, güzel. Süper kaşar almışsın dersin en var. süper oldu helal olsun derler ama. Bitti. Şunu duymayınca ha mesela ne kadar güzel oluyor ya veya bir espri yaptı mesela. Şimdi sen evde oturuyorsun. Bir ben sevdiğin arkadaşın oturuyorum. bir espri yaptı. Evet. O yani onu sadece gülmek ve hızlıca geçiştirmek yerine gülüp biraz da böyle şey ayak takla falan da, var da, var da ya gerekiyor normalde. Çok iyiydi ya. Çok iyi, çok iyi diyerek iki alkış tutan adamlar. Onları zaman içinde tükettiler, yok ettiler. Evet ya, hata oradan başladı. Evet. Oradan oldu. İşte onlar olsaydı hayatımızda biz kendimizi. bambaşka nokta bugün biz ee, dükkanlar zincirinin sahibiydik şu anda. Ve hiç sorunsuz biliyor musunuz çocuklar? Hiç sorunsuz. Bravo Fahir. Dükkan açacağız dediğinde bırak diye böyle ruhsatlar yağacaktı ya. Sağdan soldan. Efendime... Elimizde ruhsatlar olacaktı mesela. Ya boşta ruhsat var mı? Var. İyi e, al o zaman bununla bir dükkan aç falan gibi birbirimize evet, kaka bravo. bravo. Bravo. Bravo. Bravo. bravo. Bunlar hep yaşanacaktı ama ne oldu şu anda? Yalnız burada da bak bu alkışlamada da tehlikeli olan şey alkışlanan adamın gereğinden fazla havaya girmesi. Yani o zaman da şey oluyor ya bari yeter lan <gülüyor> deme hakkı da geliyor sanki yani. Ya alkış şey yeter lan eğilin değil. Alkış şey yeter lan değil. Alkış şey yeter lan Hayır hayır alkışlanan adamın gaza gelmesinden bahsediyorum ben. Yani mesela yani uzattıkça uzattı mesela kaşar. 3 saat kaşar hakkında konuştu. Şuradan aldım, şöyle yaptım, bilmem ne yaptım falan filan. Sırf o alkışın şeyi. Evet, evet. Zor konular Zor. bu. Zor. duyduk, Zor. ihaneti görelim. Sesimiz de oldu, sessizliğimiz de. Hatta şunu da söylemek gerekirse yani yeri değil ama seviştiğimiz de oldu bizim. Biraz zannet sana. <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> zorunda mıyım diyeceksin diye ben susunum. Keşke zorunda mıyım diye bağlamasın. <gülüyor> <edelim. gülüyor> Devleti dinleyiciler bugün konuğumuz olacak. Eduardo bizimle birlikte olacak. Avrupa'da çok normalde. Biraz da İtalya hakkında konuşacağız. Biraz da İtalyan diyorsun. Biraz da İtalya ama önce Almanya. Almanya'da Angela Merkel'in arabası satılmış. Kaçtan gitmiş? 10 bin euro. Ayı, ne, saat, ne marka? Ben şimdi marka ne demiyorum. Özel bir demiyoruz. marka. Özel bir marka. Kalite hangisi? Alman markası. Mı? Alman markası. Bildiğimiz Alman markası. Zaten en iyi yerli demiş. Angela Merkel'in babası öyle demiş Sen demiş şeyin başına geç. En iyi yerli alacağım piyasadaki yerli das arabayı. Soto Yalnız şey çok garip ya Hı? Seni düşünüyoruz da hiç kafamızda oturmayan bir menfum Yani Mefhumu bir ne sanayi devi de yaşıyorsan Hakikaten en iyi Yerli arabadan şaşma falan diye Konuştuğu zaman adamların yani bir Alman'ın Yerli arabadan şaşmam dediğinde Bahsettiği arabalarla Bizim yerli arabalar arasında biraz fark var ya Bizim yerli yok ki Yerli yok tane. Yerli dediğin burada montajı yapıldığında da gene bizden, üzüğümüzden gibi bir Yok yok. yok Yerliden aner, şaşma aner, arkadaş aner. diyen bir Almanın karşısında hakikaten diyecek bir şeyimiz yok. Tabii canım en güzel yurdum malı diyecek. Var yani. mı acaba Almanya'da öyle bir şey? Ne, yerli malı haftası mı? Yani belki 3-4 soru sonra ora noktaya gelebilirdik ama ilk soracağım şey yerli malı kullanalım falan diye bir şey. Kampanyalar mı? Yerli otomobil falan filan diye bir şey var mı acaba? İşte ona zor olur mu? Adamlar zaten eline atsalar piyasadakilerinin yarısı yerli otomobil. Şimdi burada marka saydık ama yani en Herkes iyilerden 4-5 tanesi bunlar da. İşte o kadar çok olunca yerli lafı kullanılmıyordur gibi geliyor bana da ondan. Arabayı biz bulduk zaten falan yemiyor. ha Gerçi araba Amerikan icadı da Estetize edenler Avrupalılar değil mi? Öyle bir... Das estetize. Bak adam nasıl hastası olmuş. Ne oldu 10 bin euroya satıldı da. 10 bin euroya satılmış Biz ama zaten. mi gönderiyorlar acil? Ben ee, tahmin ediyorum. Cumaya çekleri oldum. var bu heriflerin. <gülüyor> Çek gönderelim <mi> o <gülüyor> mu? Ayrıldıktan sonra eşinden ayrıldıktan sonra eşinde kalmış araba. Ha, Aa, e... Merkel boşanık mı? Bilmiyorum ben. Tabii tabii. Ee, ilk eşinde kalmış araba. Eşi, ama evli şu anda değil mi? Şu anda evli mi onu bilmiyorum ya. Evli diye biliyoruz. Biz de evli diye biliyoruz ya. hep evli diye biz o gözle baktık. Tabii canım eşiyle falan dolaşıyor böyle. Eşiyle falan dolaşıyor yanındaki adam eşi o zaman yani. Ya koruması ya eşi başka açıklaması olamaz. Ee, onun üstüneymiş araba. Eski işin üstü Hani biraz uzun cevaplı geçse befalı, de... Vefalı vefalı. Erkeğini de el üstünde tutar. Erkeğin arabası diye bahsediliyor yani bu şeyden. Ondan sonra e, alan kişinin burada fotoğrafı da var. Böyle Peki, fotoğraf... alan kişinin fotoğrafı olması bizim için umut oldu. <gülüyor> Aranıyor, evet. Yarın oldu. öbür gün biz de alırsak böyle elimize kelepürü düşerse ki... 10 bin euro da çok şey değil. Kaç model, kaç arabayı da bilmiyorum gerçi de. Gerçi İyi bir abi. şey... Çok paradır aslında. Çok çok değil. Tabii vergisiz orada vergisiz. Yani doğru. vergisiz tabii canım orada evet. 10.000 evet. euro 25 bin liraya geliyor. Biz Aynı arabayı getir burada sat 30-40 bin euro Oktay. Valla öyle. Vallahi öyle demiş. Angela Merkel de öyle demiş. Çok iyi sattı demiş. <gülüyor> ne bu şey yurda sesleniş konuşmalarında falan bir sürü arabayı mı şey araba 2007 model olup tüm bakımları yapılmış mıdır diye falan mı konuş? Tabii tabii. Kadın başbakandan araba diye öyle vermiş. Son, sonuçta e demiş orası benim hakkım demiş. Orada demiş orada bahsedilmesi lazım. Yani, yani satılıp da kalan oradan onun hakkına düşen 10 bin euro mu? Benim kafam çok. Soru işaretleriyle dolu Oktay. Çok. Nasıl paylaştıklarını mı merak ediyorsun? 50-50 evet. metodum. Alman benim. hesabı 5 bin 5 bin paylaşmışlardır Fahş. Helal olsun. helal olsun. Helal olsun. İşte kadın nasıl yemek ödenirken alman hesabı? Arabanın parası paylaşılırken de Alman hesabı. Helal olsun. Helal olsun o kadına. Bir daha helal olsun dedi. de bir şey yapacağım ya. Hiçbiriniz yeterli derecede özen göstermiyorsun. Daha iyi biz ayrı başladı. Aa bu şey değil mi? <Gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Avrupa'da çok normal. Avrupa'da çok normal. Radyo Türkiye'siz wala Sabahlar devam ediyor radyoların başındakilere günaydın bir kez daha. Saat 10 geçiyor ve Avrupa'da çok normalde yeni bir bölümde sizlerle buluştuk. Bu sabah İtalya'ya gideceğiz. İtalya elçiliğinden basın danışmanı, basın ateşesi Eduardo bizimle birlikte. Hoş geldin Eduardo. Hoş bulduk. Az önce e, Levent hocamız bizim e, yanımıza geldi. Hı hı. Hep de Türkçe bilenleri buluyorsunuz dedi. Hakikaten bu sefer e, Eduardo'da 46. yılını geride bıraktı Türkiye'de değil mi? Evet 1967 işte 45 sene 46 sene oldu. Bir yaşındayken. Bir yani, yaşındayken doğrudur. Anne baba da diplomat mıydı? Yok annem ev hanımıydı. Babam o zaman Keban Barajı'ndan çıkan nakilatların yapan bir tane şirketinde çalışıyordu. Hımm. Hı. Onun için Türkiye geldi. Ondan sonra o iş bitti. Başka bir iş başladı yine enerji sektöründe itham firmasıyla. Sonra Karaka Barajı, işte Sır Barajı, Berke Barajı derken... Baraj baraj gezdiniz. <gülüyor> evet. Babamı yok biz gezmedik olayısıyla. de babam gezdi. <gülüyor> Ondan sonra 93'te de emekli oldu. Tabii bu arada biz buraya yerleştik. Onlar döndüler peki hala? Yok Aynen. yok. Ee, hepsi burada kaldı. Burada babam sonra vefat etti. Annem de hala burada benimle birlikte yaşıyor. Ya çok Güzel. Ankara'da yaşadınız hep. Ankara'da, hep Ankara'da. Bir tek bir ara İstanbul'da İtalyan Lisesi'ne gittim. Hı hı. Birkaç sene. Ona, Tat vermedi, ona... yine <gülüyor> devlet lisesine döndünüz anladığım kadarıyla. Onda da gitmese zaten İtalyanca da öğrenemeyecektim. <gülüyor> Yok, aileden İtalyanca öğrenmiştim ama işte sadece İtalyan Lisesi'ni bitireyim diye gittim. Ondan sonra da 84'te Otlu'ya girdim. Evet Buralara da yabancı değil Yani Eduardo e, Ottu'du Tabii buralara hep bağlıktı diye konuştu <gülüyor> evet, evet 84'te o zaman havacın mühendisliğiydi Hı -hı. E, 89'da mezun oldum Sonra ara verdim Sonra babamın ısrarıyla master yaptım Yine aynı bölümde 94'te de yüksek lisans aldım 94'ten sonra da yalan yok herhalde Ya 3 ya 4 defa geldim okula Evet o biraz mezunlar evet. her gelişinde şaşırıyorlar yok, En gelin. son geldiğimde Hı. bir 10 sene vardı Hı -hı. 10 sene önce belki biraz daha fazla. Ee, o zaman biliyorsunuz mezunlar günü oluyor. Hı -hı. İlk evet. önce rektörlüğün orada bir etkinlik. Ondan sonra herkes bölümlerine geliyor işte evet. köfte, möfte, şunlar. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> ee... mezunlar gününden de Eduardo'nun arkasında köfte kalmış bir tek. Evet. <gülüyor> oraya en son oraya gittik. 10 sene önce bölüme gittik. Hı -hı. Herkesin biliyorsunuz yakasında isimler var, şeyler var. Bir çocuk yaklaştı. Ee, bana dedi ki amca sen kaç mezunusun? <gülüyor> O gündür bugündür gelmiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o amca lafı bir şekilde... ...hayatına bir gün giriyor insanın. Evet, ama Adam üç... değil ya. Eduarda aslında biraz sarışın vari de... ...biraz onun da beyaz ile beraber... Hani ...sanki böyle bir yaşından büyükmüş gibi bir algılamış olabilir. Onun, belki de güneşte çok geziyorlar. Mayıs-Haziran gibi oluyor. Çünkü. Hayır. Evet. Ama... Vardo'nun radyotiğe gelmesini de şu anda <gülüyor> engellemeye mi çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır. Öyle, Doğru, öyle, çalışıyorsun öyle algılamış var. olabilir diyorum. Bir de çok güneşte geziliyor. O, Haziran ilgili ama bu 10 yani. sene önceydi. O zaman 36 yaşındaydı. Yani çocuk 3. Sen... sınıf öğrencisiydi. <gülüyor> i̇şte o çocuğu bulduk getirdik Eduardo biz. <gülüyor> e, o çocuğu... Hoş geldin. Valla çocuk... çökmüş çökmüş. Vallahi çökmüş o Ağzını çocuk. burnunu da kıracağız. <gülüyor> ama oluyor ya. Bana da öyle bir kere bir amca demişlerdi. Evet. Bak amcaya verim diye. Bir de küçük çocuk ağlıyordu. Annesi onu korkutmak için amca dedi. O benim hayatımdaki ilk amca oldu. Sonra ben insanlarla buluşmaktan kaçtım yani. Sokağa çıkması hale geldim. <gülüyor> Şimdi Eduardo biz Avrupa'da çok normalde şunu yapıyoruz. Ee, 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününde. Evet. E, 9 çifti 9 Avrupa ülkesini gönderiyor. Radyo ve Avrupa Birliği. O gidilecek ülkelerden biri de Roma. Hı hı. Ee, şanslı gidilecek ülkelerden biri Roma olur mu? Gidecek Şehirlerden, ülkeler, şehirlerden biri Roma. Ve... E, gittiklerinde yabancılık çekmesinler ve de turist gibi dolaşmasınlar. Çünkü şehri turist gibi dolaşmak farklı. O şehri hakikaten yaşayan bir insan gibi dolaşmak farklı diye e, bilgiler veriyoruz. Oradaki adetlerle evet. e, ilgili, günlük yaşamla ilgili. Biraz Roma'dan, İtalya'dan bahsedelim. Öncelikle şey soralım. İtalya'dan Hiç Roma'ya gittiniz miden başlayalım? Çünkü e, 46 yılın... Yok ciddi. yani Roma'ya çok gittim. Hatta bunu son bir iki gündür eşimle muhabbetini yapıyorduk. Ee, bir ara işte yazın gidebilirsek Roma'ya giderim de 40 yılda bir ben de Roma'yı turist olarak bir gezeyim diye <gülüyor> çünkü genelde görevli gittiğim için hmm, işte başbakanına cumhurbaşkanıyla e, bakanla meclis başkanı gittiğim için yani Roma'yı bugüne kadar hep e, takım elbise kravat dolaştım <gülüyor> Öyle, öyle anlatır zaten. Yani onun, onun için bir 40 yılda bir de turist olarak gideyim. Bir de şunu söylemek istiyordum. E, az önce hani oraya gidenler de turist olarak gezmesin ya, turist olarak görünmesinler diye. Valla Türkiye'nin insanının orada öyle bir şansı, şansı yok. Hı hı. Ya Çünkü ben kaç yıldır Türkiye'deyim. E, şunu söyleyebilirim ki Roma'ya gittiğinizde ya bir Türk'ü bir İtalyan'dan ayıramıyorsunuz. Hı hı. Akdeniz ülkesi olduğu için birbirine çok benziyorlar yani öyle bir e, Amerikalı turistten daha çok şansı var yerel halkın arasında tabi tabi tabi kesinlikle kesinlikle kesinlikle ee, onun için ya yani Türk insanı böyle bir şansı yok turist olarak yürümeye yani en azından Roma'da Roma'da öyle bir şansı yok. Hareketlerini de düzgün yaparsa öyle... Elini kolunu güzel oynatırsan. Boynunda fotoğraf makinesi sağa sola böyle şey yapmazsa oranın yerel halkı. Yine de var, vardır. Kesinlikle. Vardır. Yine de püf noktaları vardır. O püf noktalarını noktaları bulup çıkartmaya çalışacağız Eduardo seninle konuşurken bugün. Olur tamam. E, bakalım ne gibi. Bir Roma'da da... tanınmadan nasıl gezeriz? Turist olduğumuzu belli etmeden nasıl gezeriz? Bir Romalı'dan daha çok Romalı gibi görünmeli <gülüyor> orada gezerken e, yolları nelerdir? Onu bulmaya çalışacağız. Bir Aslında... Amerikalıların lafı var. Venin in Rome gibi. Öyle bir şey Roma'dayken Romalı gibi davran falan gibi böyle bir e, yani var. değildir var. De o tarihte Yok, bir laftır onu... Roma'dayken hani imparatorluk zamanından Roma imparatorluğunda Romalı gibi davran falan tadında bir şey olabilir. Ben öyle bir şey hatırlıyorum nedense. Yani <gülüyor> onu hiç, onu hiç duymadım. Ya. Evet. Mesela... Valla yani anca tarihten öyle bir şey olmadı. <gülüyor> ee, hani New York için mesela şey ya da derler. iki sarhoş Amerikalı konuşurken <gülüyor> <gülüyor> öyle bir laftırmış olabilir. Seni de bir gün konuk ederiz falan <gülüyor> Ee, New York hani oradaki Amerikalar Amerika'nın genelinden farklıdır falan gibi bir şey vardır. Bu Roma için de geçerli bir şey mi? Roma'daki İtalyanlar genel İtalya'daki e, İtalyanlardan farklı yaşarlar falan gibi böyle bir şey. Roma'nın kendine özgü diğer İtalya'dan ayrılan özellikleri var mıdır? Daha büyük popüler şehir olmanın getirdiği. Yok işte Roma şeye göre belki diğer şehirlere göre hani İstanbul gibi daha kozmopolit olabilir. Hı hı. Ama yani diğer İtalyanlardan çok ayrılan farkları var mı derseniz yok yani bir konuşma tarzalı leşçelerin dışında ben şimdi kadar çok büyük bir farklılık gözlemlemedim. Ben asıl çünkü kuzeyliyim Milano'nun da kuzeyindeyim yani İsviçre'ye hmm. 20 kilometre 30 kilometre olan bir kasabadan Kuzey, geliyorum. Kuzey'in oğlu Eduardo diye geçer İtalya'da. <gülüyor> Günaydın. Ama... Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Kimle görüşmeye arzu ederdiniz? Doktor Tacettin. Doktor Tacettin evet. bu cevabı verebilecek kaç kişi var? Ee, hoş şimdi, geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eduardo'ya da selam söylemek istiyorum. Bir de annesinin sağlıklı olduğuna çok sevindim dersem o beni hatırlayacaktır. Evet Tacettin Bey sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl? Her şey yolunda mı? Ee, yolunda, yolunda evet. Uf, bazen ufak tefek şeyler, aksılıklar oluyor işte ama yine de yolunda. Aslında ben sizi bir gün bir arayacağım. <gülüyor> Ah, memnun olurum. Her şeyin yılında olduğuna sevindim. Sizin sesinizi de duyunca bizim değerli arkadaşlarımızla program yapıyor olmanız size aramaya sevk etti beni. Sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Taceddin Bey siz gittiniz mi Roma'ya hiç? E, evet gittim. Hatta e, aptal gibi Trevi Çeşmesi'ne para da attım. Sonra <gülüyor> Karakallı Hamam'ını da gezdim. Sonra Senato'yu da gezdim. E, her yeri gezdim. Her şey çok güzeldi. Bir tane sputter bulursanız. Roma'da dolaşmak okay. oranın yerlisi gibi dolaşmak son derece kolay. Aynen Edoardo'nun dediği gibi rengimizden tipimizden sokağa çürpik tarzımızdan pek ayırt edilebileceğimizi söyleyemem İtalyanlardan. Biraz da İtalyanca bilmek mesela çok faydalı olabilir. Hatta Kuzey'in oh. e, güzel hanımlarıyla iletişim kurmak bile mümkündür Roma'da çünkü onların bir kısmı özellikle Kendi Ameri hep destanedir o. İtalya'ya yaz ee, maceraları yaşamaya gelen hanımlar hatta bazı tabloid gazetelerimizde e, hikaye başlangıçlar da olur bunun için ya da e, İtalyan erkeklerine doyamadı diye haberler mi çıkıyor orada? Aynen öyle, aynen öyle çok yani, benziyormuşuz hakikaten İtalyan erkeklerine <gülüyor> doyamadı İtalyan erkeğine <gülüyor> doyamadı Arenan ben de İtalya'da benziyorum diye nasiplemiş bir ses sunusu olabilir onu. Için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şey yapmayalım sulandırmayalım şimdi. Ee, değerli Edward'un sesini duymak çok güzel hem. Yani, sağ sağ olun. Ol. Şimdi sesiniz bulak güzel. güzeldi. Sağ olun Taceddin Bey. Estağfurullah estağfurullah. Görüşmek güzel efendim. Arkadaşlar siz yanlış anlamayın. Ee, Edward'un annesidir, doktoruyum ben. O itibarla. Edin. Vallahi yani. çok iyi oldu aslında aramanız. çünkü Eduardo bu kadar yani o kadar iyi Türkçe konuşuyor ki bazı dinleyicilerimiz e, ya kendi aralarında konuşuyorlar <gülüyor> sanki Eduardo'ymuş gibi. Bu sefer de bugün de böyle konuştular falan gibi dedi. Geçen yok, sefer Victor'dan o... sonra öyle oldu. Çok iyi oldu aramanız yani. Bir başka kişi olduğu ispatlanmış oldu diyorlar. <gülüyor> evet. Elbette elbette o bizden olmuş bir İtalyan aslında. Kendin evet. Sağ ol e, eksik olmayan dilinde görüşme şansımız oldu. İnşallah tekrar da görüşürüz. De de i̇yi bir program dilerim. Tabii İtalya'ya gönderilecek çiftler arasına işimiz olması konuşmak izleyelim de belirtir. Saygılar sunarım. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> <olun. İyi> <gülüyor> hoşçakalın. hoşçakalın. hoşçakalın. <gülüyor> Aslında Taceddin Bey açtı konuyu. Yani ben şimdi Eduardo'yla sohbetimizin bir yerinde onu soracağım diye düşünüyordum da. Ee, hani sohbet biraz ilerlesin, biraz daha samimiyet olsun diye bekliyordum. Şimdi artık sorabiliyorsun. Beni böyle İtalyan erkemiyle benzetirler. Bu lafı ne kadar duydun Türkiye'de? Beni de gördü. İtalyana benzetirler diye Türk. Bunu sana söyleyen yoğun mu? Yok. Beni genelde Karadenizli'ye benzetirler. İşte Kuzeynoğlu'ya var. Kuzeynoğlu'ya var da işte. Saç itibariyle bir de burun itibariyle. Evet. Hep şeyi benzetirler. Az önce de aslında Taceddin Bey'in dediğine bir şey eklemek istiyorum. Hani Türk insanı oraya İtalyanlara çok rahat karışabiliyor. Doğru. Mesela ben oradayken bir İtalyana en az benzeyen ben oluyorum. E çünkü bizim o yani Roma'da sarışın tam bulabilirsiniz ama çok fazla olmadığı için hep esmer şey o e, e, buğday tenli olduğu için ben daha fazla bir yabancı olarak kaçıyorum. Türkiye'de de yani beni genelde de Karadenizliğe benzetirler. Evet. Yani İtalyan'ım dediğimde yani nüfus cüzdanını ya da kimlik kartını çıkartmak zorunda kaldın çok olmuştur. Evet bir de <gülüyor> tane Türkçe'de zaten aksansız bir Türkçe var. İtalyanım ben ne alak mi <gülüyor> falan diyor böyle. Evet o kadar değil ama yaklaştan oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten aslında şey noktasına gelmiş Eduard'a. Tam bir Türk olma noktasına gelmiş. Çünkü beni İtalya'da benzetirler deme hakkı <gülüyor> <gülüyor> olacak bir noktada. Şimdi reklam zamanımız gelmiş. Roma ile ilgili konuşacağız. İtalya ile ilgili Sadece Roma ile ilgili mi konuşacağız? İtalya ile bir evet, sıralama yani... yaparak başlayalım yelmo zaman reklam evet, dönüşü. Yani Evromo'dan konuşuyoruz. Biraz kahveden bahsederiz. Eduardo biraz geleyim sizin dükkana yemek yapayım dedi. Ondan sonra geleyim biz ona böyle bir e, granül kahve koyarken gelinde ben size bir kahve yapayım falan dedi. Ondan biraz inceliklerini konuşuruz. Dinleyicilerimize de püf noktaları da anlatır. Mutfağa hakim anladığım kadarıyla. Yani elimden geldiğince hepsini konuşuruz ama önce şu reklamları aradan çıkaralım. Radyo Opti'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Gürültü en iyi 5 şarkısının geri sayımı. Hitbeat. Hitbeat. 5'i bir yerde hafta içi her akşam 5'te Radyo X'te. 5'i bir yerde. Moda dansa baklar. Moda Bo dansa baklar. Moda dansa baklar. Avrupa'da çok normal. A Avrupa'da çok normal. Radyo Radyo tüm rasyonlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İtalyan Büyükelçiliğinden Batı'nın ateşesi Eduardo bizimle birlikte. Şimdi biraz İtalya'da günlük hayattan bahsedeceğiz. Ee, Eduardo en doğru isim olmayabilir. Hakikaten Ankara'da nasıl yaşanır o konuda. Ee, belki hepimizden çünkü yaş İtalya. itibariyle de daha tecrübeli. Eduardo'ya bir başka programda şu Ankara'da nasıl hayat geçer diye sorarız ama bugün e, İtalya'yla ilgili sorular soralım. Sen İtalya'da uzun dönem hiç yaşadın mı? Yani küçüklüğünde bir bir altı ay bir sene yaşadık bir ara sonra bir ay bir altı zaten, ay bir sene daha yaşadık. Zaten bir yaşında geldiğine göre en fazla bir... bir sene yaşamış olabilir gibi bir hesap. Yani evet bir aralarda yani. bir 6 aylık bir yıllık sürelerimiz oldu. Romantane. Ha aralarda yine öyle Yok, bir şey. İsviçre'de yani kuzeyde İsviçre yakın Lakeo diye bir şehir Lekko'dan. var. Lakeo gölü, Como gölü belki duymuşsunuz. Como <gülüyor> gölü evet, tabi evet. sizin şey meşhur e, oradaki göl kıyısında evi olan Neydi? George Clooney. George Clooney. Bak. A, doğru. George Ama... Clooney. O, bu yaz e, eşimle gittik o George Clooney'in evinin olduğu yer. Görün kenarı. Yoklar mıydı evde? E, yoklardı evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, ama <gülüyor> hakikaten bir ya romanın dışında orası da mutlaka gidip gezilecek bir yer evet. e, gölün üstüne turlar düzenleniyor tekneyle. hakikaten yani özellikle o gölün Lekko tarafı yani doğdun kasabadaki tarafı şey düşünün bir Norveç fjordunun içinden çıkan bir evet. boğaz düşünün onun ucunda bir kasaba. Bir saniye öyle birden Norveç fjordu deyince biz öyle kafada zap hemen şey yapamadım. Çok havalı bir yer peki burası şey mi hakikaten çok e, bu gölü, Lekko ismi de çok havalıymış e, ne derler sosyetik. ona sosyetik bir yer mi? E, yani orası yani Lombardiya bölgesi yani Milano'nun bulunduğu bölge <gülüyor> ve orası e, genelde en şehirli, en sanayileşmiş yani milli gidiri en yüksek bölgelerden tamam. başına sosyete geliyor. Yani. yani onun için biraz sosyete oluyor evet Cemiyet doğru. Cemiyet hayatının güzide isimlerini orada bulabiliriz. Tabii Milanova ve taraf da kesin bulabilirsiniz. Şimdi bir aklıma şey geldi. Biz sabah e, Angela Merkel arabasını satmış. Oradan e, Almanya'daki otomotivden bahsediyorduk da biraz. İtalya'da aslında e, hani e, otomotiv denince e, üstelik hani lüks mü denir onu süper araba mı denir? Ne deniyor o tip arabaları? Hayal sınıf. edemiyor adam. Yani. Üst sınıf mı? Denir? <gülüyor> Üst sınıf diye aa, geçiyor aa. ya bu şeyler. Hmm. Evet. Ee, Markamı marka öğrenmiyorsun. Ver marka canım vermiyorum. kaç tane dinleyicimiz şey, ne olur sanki? Ha, ha, hakikaten marka 80'i. Şey. Yani şey. Ferrari yemeğin Ferrari hastası var karşınızda. Ha. <gülüyor> bu ama şimdi İtalya'da e, Ferrari başka bir şey. O yerli araba kullanıyorum durumuna düşmüyor mu? Ferrarisi olan bir İtalyan. Aracım yerli falan demiş olmuyor mu? Yani servis Niye Ferrari aldın deyince bir yok, kere servisi var. Parçası araç, ucuz falan parçası mı diyor? Parçası ucuz mu diyor? Ne diyor? Yok şimdi şöyle bir şey var. Yani bir Ferrari kullanan zaten araba kullanıyor demiyor. Bir Ferrari kullanıyorum diyor. Hı hı. Yani onun için Ferrari kullanan biri İtalyanın ya ben yerli araba kullanıyorum. Tü param yok da şunu almaya bunu almaya diyeceğini pek zannetmiyorum. Öyle bir durum mu yok yani? Öyle Ferrari İtalya'da da Ferrari. Tabii ki. Ferrari İtalya'da da Ferrari. Kesinlikle. Peki e, yaygın mıdır? Sokakta çok görülür mü? Yani büyük şehirlerde bir de Ferrari'nin bulunduğu Modena Maranello etrafında sıkça görülür. Hmm. Ama çok sık görülür mü? Çok sık görülürse zaten eskidenizde... yani şey değil. Çünkü zaten bir bildiğim en son bildiğim kadarıyla bir Ferrari siparişi verdiğinizde ölçülerinizi alıyorlar. 3 sene sonra mı 2 sene sonra mı teslim ediyorlar Hı. ölçü derken hani cüzdanın bayağı, ölçü yok yok yok baya yani koltuk için vücut Aha, ölçülerini bileyim. işte el kalıbını alıyorlar direksiyon için yani bayağı e, o sürede ne şişmanlayacağım ne zayıflayacağım e, yani e, tabi kilo, yani kilo verdim araba direkt şey Pert. E, Pert e, araba çıkıyor perte çıkıyor tabii para. zaten o kadar para verdikten sonra yemeğe paranız kalmıyor bir bir de <gülüyor> ya insan ne şişmanlar ne zayıflar evet. en güzel motivasyon o ya şey Tabii yani. Tabii ki. Araba aldım. Gerçek kürumu sabit tutmam lazım falan diye. Peki bir de kahve konusunda galiba bir girmek lazım değil mi? Kahvede de evet. e, aslında bizim bilmediğimiz böyle bir iç şey fırtınalar kopuyor mu İtalya'da kahve konusunda? Bu Tabii şey şimdi kahve yani İtalya'yı... Onu biz yaparız yani falan diye böyle İtalya'nın şey içine... Yani İtalya'yı içinde... İtalyanlar günlük hayata soktu. Desek hani bir kahveye tabii içiliyordu da. Ya tam tarihçesini bilemeyeceğim ama şimdi kahve İtalya ile özdeşleşmiş bir kavram. Hı -hı. Bir de belki hatırlarsınız yıllar önce internette Avrupa Birliği ve İtalya arasındaki farklar diye böyle bir flash <gülüyor> şey dolaşırdı. Hatırlarsınız. Ha, e. evet, nasıl evet. park edilir nasıl şeydi Orada evet. bir kahve muhabbeti vardı. İşte Avrupa Birliği'nde insanlar gider hep aynı şey isterler. Espresso. Hı -hı. Sonra İtalya'ya gösterirler. Adam bir espresso ister. Macchiato ister. Ötekisi Amerikanı ister. Şey yapar. Hakikaten yani İtalya'da e, tabii espresso başta olmak üzere kahve kültürü çok zengin. Hı hı, yani Ama tabii e, Alameti Farika'mız eski <gülüyor> tabiriyle. Eski İtalyan tabiriyle. tabiridir bu. <gülüyor> <gülüyor> Alameti Farika'mız. Evet, tam, ne? Espresso. Espresso. Espresso. espresso. Biz hani Türklerin içtiği kahve dünyada bu telbesiyle içilen Türk tek kahve. kahve. Evet. Ama İtalyanlar o hani kahvenin hem çeşitlemesinin hem de e, endüstriyel hale getirilmesinde en etkililer. İtalya'da da yetişmiyor değil mi kahve? Yok İtalya'da yetişmiyor. Onlar alıp kendilerine e, mal etmiş ülkelerden bir tanesi. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Mesela bizim kahve e, makinemizi alırken dolaştığımızda bütün kahve makineleri piyasadaki profesyonel kahve makineleri hep İtalya'da kurulmuş. Hep Milano galiba böyle şeyleri, kurulmuş yerleri evet, falan evet, yani Milano sanayi yeri diye bütün böyle tabii, tabii. kafası çalışan adamlar orada kahve makinesi yapmak için uğraşmışlar falan. Öyle öyle yani yani dediğiniz gibi piyasada dolaştığınızda profesyonel kahve makinelerinin Emmen 1090 İtalyan menşeilidir. Peki kaç yaşında başlar İtalya'da çocuklar kahve içmeye? Evet mesela? o çok önemli bir de benim de çok önemli bir sorun var. Valla yani bunu tam olarak söylemeyeceğim ama yani Türk... benim bildiğim yani ben kendimi söyleyeyim 10 yaşından beri kahve içerim. Türkiye'de yani... mesela kahve içme Arap olursun diye bir şey var. Ha yani. evet. Yani bu teşvik edici de olabilir <gülüyor> ee, yani soğutmak için de kullanılabilir. Bilmiyorum ne niyetle kullanıyorsa aileler ama İtalya'da öyle bir şey yok herhalde. Yok yani ben, en azından annem babam hiç bana kahve içme demediler. <gülüyor> Aynen. Hatta belki baba gururlanmıştır bile. Yavrum artık oğlum da kahve içmeye başladı kahvaltıda. <gülüyor> ya bizim babam sonra... o kadar içmezdi kahveyi de. Hmm. Kahveyle çok ara şey yoktu. Şey var mıdır günlükte hani böyle yemekten sonra bir espressomuzu içmez miyiz diye böyle bir şey yok mudur? Hani Türklerde vardır genelde böyle bir yemek sonrası Türk kahvesi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bizde bir sabah işe gidil, gidilirken ya da yok işe gidilirken ya şurada durayım bir espresso içeyim. işe giderseniz hmm. bir espressomu içeyim. E sabahın buçuğunu 11'ine doğru bir daha içim yani akşama kadar 5-6 tane içildi oluyor en azından e kelle adıma olsun, söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> öğlene kadar zaten 3-4 tanesi <gülüyor> şey, ne derler ee, aslında bu kahvelerin günün değişik dilimlerine göre ayrılması falan hani capuccino sabah kah ha. kahvesidir biraz daha hafiftir ondan sonra diğerleri daha başka saatte içilir falan gibi şeyler var da büresi, büresi, büresi. Büresi. yani ben ya şahsen ben hiç böyle bir ayrım yapmıyorum Hı hı. Yani çünkü sabahları bir defa bir espresso insanı böyle bir uyandırmak için Gerekli bir, Şart. gerekli hoş. şart. Aa belki öğlen sonra akşama doğru hani ne bileyim yemek önce tıkamasın, şey yapmasın diye içebilirsiniz. Cappuccino'nun bir hikayesi varmış. Onun eee hoş da bir hikayesi varmış diye başlayayım isterseniz. Onu biliyor musunuz cappuccino'nun hikayesini? Yok hiç duymadım. O şeyden geliyor. E, bu cappuccino dedikleri bu Pederlerin şarkısı evet, evet, var ya. Evet, evet, evet. iler diye bir şey vardır. Papaz ha. E, şey değil, grubu diyeyim. Ha, onun üzerine, şey yani onu şeklen ona benzediği için kapuçino dendiği söylenir. Doğru mu? Öyle bir şey var mı? Ya tabii üstüne, <gülüyor> yani kapuçino zaten normal espresso'dan yapılıyor. Bir, az bir şey sulandırılmış. Üstüne de e, tazikli <gülüyor> havayla ve su karışımıyla köpürtülen süt konuluyor. Tabii üstüne biraz atıyorum bir bere bir kapşon gibi duruyor belki oradan da geliyor olabilir hmm. zaten bu havalı e, laflar bana ait değil doktor <gülüyor> tacettinle telefonla konuştuk da doktor <gülüyor> tacettin bu bilgileri verdi kendisi her konuda e, hakim olduğu gibi kahve konusuna da hakim <gülüyor> Peki şimdi bir sıralama yapacak olursak Eduardo. Yani İtalya'ya hiç gitmemiş. Geçenlerde biz program bölümlerimizden bir tanesinde yine Avrupa'yı konuşurken... ...işte en havalı fotoğrafı nerede çektirdiniz veya nerede Avrupa'da fotoğraf çektirilir konusunu konuşurken... ...en çok cevap İtalya özelinde geldi. Evet. Yani İtalya'ya biraz meraklıyız biz ülke olarak anladığım kadarıyla. ilk gidilen yerlerden ama hala gitmemiş olanlar varsa... ...şimdi nasıl bir sıralama yapmak lazım? İlk gidilecek yer senin tabii bu çok... Şey, senin fikrin subjektif bir şey olacak ama e, nasıl bir sıralama yapalım onunla yani bir sıralamamızı şey yapalım. Bu, şey yani, ilk, evet, ilk başta Roma'yı görün, ondan sonra işte yani, Milano, gidin falan şimdi, gibi mi yoksa? Şimdi eğer e, tarihle arkeolojiyle ilgileniyorsanız bir de yani hakikaten e, binlerce yıldır var olan bir şehrin havasını Hı. solumak istiyorsanız Roma ideal. Hı. E, yani. Sabah eğer özellikle de tarihi merkeze yakın bir otelde kalıyorsanız sabah otelin camını pencesini yani odanın pencesini açtığınızda onu hissediyorsunuz o şehrin bin yıllık iki bin yıl tarihini hissediyorsunuz yaşayan bir şey kişilikli bir şehir olduğunu eğer daha çok sanatlı işte Rönesans tarzı şeyler arıyorsanız Floransa'ya gitmeniz gerekir orada da çok güzel müzeler var çok güzel yapıtlar var, çok güzel anıtlar var yani eğer romantik bir şeyi istiyorsanız Venedik'e gidersiniz evet, ee, ne bileyim biraz daha profesyonel biraz daha alışveriş bir de biraz daha gotik tarzda bir şehre gidelim derseniz de Milano'ya gidersiniz Milano'da tarihi bir şehir onun da gezilmesi görülmesi hı. gereken yerler var yok ben eğer alpleri göreceksem doğayla içişi yaşayacaksam Karadeniz'den dahi daha yeşil bir yer görmek istiyorum derseniz Milano'nun kuzeyine Alplere doğru çıkacaksınız. Tamam, böyle şimdi, şimdi ne istediğimize bağlı olarak değiştirelim. İtalya ile ilgili şimdi hani böyle bir liste yapsak İtalya ile ilgili akla gelen 10 şey falan dediğimizde hemen o makarnalar evet. ve e, pizzalar gelecek. Şimdi sen Türk pizzasını İtalyan pizzasından daha çok yemiş olduğunu varsayarak Evet. Konuşabiliriz. Nedir İtalyan pizzasının özelliği? Gidince oh be pizza, pizzaya hasret kalmıştık falan ee, diyor musun? Yani öyle bir şey var mıdır? Ya şöyle söyleyeyim, ee, yani belki yine subjektif olacak ama ee, benim gözlediğim kadarıyla benim de sevdiğim kadarıyla pizza ne kadar sadeyse o kadar güzel oluyor. Hmm. Ha böyle zengin olsun diye malzemeyi e, çıfa bol bol döndürmemek yani. lazım. Yok yani ben de elimde yaptığım zaman mesela kendime yaptığım zaman sadece bildiğimiz margarita hı hı. o yani peynir ve evde yapıyor musun? Tabii ki. O çevirme hareketi de yok o kadar değil ama hamurunu kendim yapıyorum. <gülüyor> Nasıl zor mudur bu? Yok Geri çok basit. Yani o tarifin de verebilir isterseniz Abi ama çok basit Yani ama. Hakikaten. Yani ne kadar sadeyse yani sadece domates ve peynir. Hı hı. Bir de fesleğen galiba. Bir de fesleğen tabii ki. Bize Ama... bir şey söylediler doğru mu? Yani İtalya'nın bayrağının rengi domates, mozzarella ve fesleğenden geliyor işte. Yani şimdi o ee, şehir efsanesi diyebiliriz. Bu zamanında İtalya Birliği kurulduktan sonra 1861 yılında işte dönemin kralı, ee, kralı ve eşi Napoli'ye gitmişler yanılmıyorsam. E, kralın da eşinin adı Margarita'ydı. <gülüyor> dediklerine göre oradaki pizza ustası en itayan bayrağın renklerini singlesin diye en de kadın onur etmek için böyle bir pizza yapmış ve adını da margarita koymuş Ama almış tabii, yürümüş ondan sonra yani ne kadar o. doğru ne kadar yanlış onu bir şey diyemeyeceğim yalnız bir pizzaya da kralın eşinin ismini koymak cesaret işi yani, margaritayı da zaten yedek pizzacıyı bir, bir daha gören anladım. olmadı <gülüyor> sonraki pizzaya malzeme olmuştu olabilir yani <gülüyor> Bu arada İtalya'da e, şimdi onu e, fark ettim ama bir çizgi roman bolluğu da var değil mi? Tabii. Çizgi romanların da böyle bir şey var. Texas oradan, Tom Mix oradan, tamam. Zagor, Zagor oradan. Tabi tabi. Ee, başka çizgi roman. Hı. Onlar zaten seri olan. Ya muzunlar? Tom Mix'ler, Mr. No'lar. Mr. No Hı. oradan. Tabi Hepsi yani benim bildiğim, bizim küçüklüğümüzde okuduğumuz romanların, fotoğraf, çizgi romanların çok büyük bir kısmı oradan gelir. Yani Zagorlar olsun, Teksaslar... Yani özellikle Zagor ve Teks. Bir de Tex vardı. Tex, evet, teks, var. teks vardı. Tom Brax da galiba İtalyan olması lazım. Tom Brax'ı hatırlamıyorum ama Teks'e çok yatılıyorum çünkü yıllar önce de şimdi yanılmıyorsam vefat etti. Onun çizeri vardı, Bonelli. Hmm. İstanbul'a gelmişti. Bir etkinlik çerçevesinde İstanbul'a gelmişti. O da tanışma fırsatı buluştu. Birkaç sene önce. Yani o oradan çıkıyor. Bu, bu, bu çizgi romanlar. Çizgi ama şey garip değil mi? Yani İtalyan ressam. Çizgi, aslında şeyi anlayabiliyorsun yani Fransa'da da çok güzel bir e, Belçika'da da çok güzel bir çizgi roman kültürü var. Çünkü Hı -hı. E, çok ressam var. Evet. Yani onların bir kısmı sanata yöneliyor. Bir kısmı çizgi romanı yöneliyor. İtalya'da, İtalya gibi bir şehirde de işte o kadar ressamın olduğu şehirde çizgi roman olması normal. Bana garip gelen bir İtalyan ressam niye Amerika'da geçen maceralar çiziyor? Bu yani şey gibi. Şey olabilir bir bir, bir ticari kaygı sonucunda ticari da yapılmış olabilir. E, şey vardır çoğu insan bilmez. O meşhur Clint Eastwood'lu işte bir avuç doları için şeyler hı hı için. Hı hı. Onlar da İtalyan yapımıdır. Evet. Spagetti versen, versen denir ama çoğu insan onları özmüyoruz. Öz, mesela Amerikan filmi Amerikan diye zaten. bilir. Evet Yani belki de Amerika'da geçtiği için biz biliyor olabiliriz. Yani öyle de bir şey var. Yani yani İtalya'da geçen var maceraları da olabilir. Bir de tabii şeyi satmak tonik. için de olabilir. Yani dönemin o dönem... West Western filmleri çok popülerdir. Hı hı. Hı hı. Biz de bir tane yapalım da o da satsın diye. E, Yapılmış şey olabilir tabii ki. Şey diye bir şey duymuştum ben. İtal Dünyadaki bu günümüzde dünyada bulunan sanat eserlerinin yüzde ellisi İtalya'da diye. Yüzde, yüzdelik konuşan bir adamın ettiği boş bir laf mıdır bu? Yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Varsa çünkü yani... e, bu en çok İtalya'da konuşulması lazım bunu. Yarısı bizde zaten ya falan diye böyle bir... Yani aslında... ...çok da yanlış bir tespit değil... Ya ...çünkü... ...küçüklüğümüzden beri... Hani ...duyduğumuz çok bir işte Davut Heykeli'dir... ...işte... ...ne bileyim... Işte ...Mikelangelo'nun eserleridir... ...Leonardo da Vinci'nin eserleridir... ...onun çok çok büyük... büyük ...çoğunluğu İtalya'dadır... Hı. ...ama dünyaca meşhur en, ita en meşhur İtalyan eserler... ...mesela bir Mona Lisa Fransa'dadır... Hı hı. ...ama diğerine bir yüzdeye vurursak... ...zannedersem öyle... ...çünkü en azından yani şunu tavsiye etmek istiyorum İtalya'ya gittiğinizde Roma'ya gittiğinizde ya biraz yorucu olacak ya çünkü bir tam gününüzü ayırmanız uh -huh. gerekiyor ama mutlak surette insanlar Vatikan Müzesi'ni görsün yani bu en az bir 8-10 saatinizi alır ama Vatikan Müzesi'ni yani gezmeden yani müze gezdim diyemezsiniz Denmez. diye düşünüyorum Peki. şey ee, bir saniye Zeus sunağını Türkiye'ye almak için böyle mücadeleler falan filan. Siz İtalyanların da Mona Lisa'mızı Fransızlardan alacağız diye bir şeyler oluyor mu? Valla yani bir ara vardı öyle bir şey ama <gülüyor> yani Fransızlar verir mi ve o biraz kuşkudur. Ya biraz da aslında günlük hayattan yani, yani bizim geçelim. hiçbir yerden öğrenemeyeceğimiz şeyleri öğrenelim. Yani mesela biz şeyi çok merak ediyoruz. Her ülke için merak ediyoruz. Dün de konuştuk yayınımızda. İtalya'da işte Roma'da, Milano'da neyse apartmanlarda yöneticilik sistemi var mı? Ve yöneticiler aidat ödemiyor mu? Teşekkürler. Şöyle... Teşekkürler. Evet. Sorum benim Oktay ismim Ankara'dan soruyorum soruyu. <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim. E, İtalya'da yöneticilik sistemi var tabii büyük şeylerde apartmanlarda şeylerde. Şimdi ödüyorlar mı, ödemiyorlar mı? Orada, Bilmiyorsunuz. E, yok ya şöyle, yani. şu, şuradan biliyorum, da tesadüf bundan birkaç hafta önce, birkaç ay önce böyle bir muhabbet oldu. Ya İtalyan bir arkadaşım dedi ki işte bizim yönetici aidat ödemiyor dedi. <gülüyor> yani Daha yeni öğrendiniz beni. E, yeni öğrendim evet, yeni öğrendim. Ama ya onun dışında yani genelde öderler mi ödemezler mi? Nerede ne? oturuyormuş bu bahsettiğiniz örnek olarak? Roma'da. Roma'da. Roma'da. Roma Roma'da. merkez. Evet Roma merkez. <gülüyor> en azından Roma için böyle bir şey olduğunu biliyoruz artık. Biliyoruz. Bir şey olarak. Baya avantajlı o zaman yönetici evet. olmak. Peki e, şimdi İtalyan mutfağı denince şey midir bu dışarıda yenen bir şey midir? Yoksa ev ev mutfağı mı güzeldir yoksa şeflerin dışarıdaki yemekleri mi? Yani İtalya'da. şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, aslında 1980'lere kadar İtalya'da e, hani hep İtalya mutfağı denilen şey yaptı. ama 1980'lere kadar 70'lerin sonuna kadar yani İtalya'nın mutfağı hiç böyle e, İtalya'nın kendirdi, evin dışına hiç taşımadı. Hı. Ondan sonra bu 80'lerin başında bu fast food furyası işte hı hı. bildiğiniz gibi büyük zincirler işte hamburgerciler falan filan biraz ortalığı kasıp kavurmaya başlayınca ya ...bir grup insan orada hani... ...fast food'a karşı bir slow food... ...hareketi başlatalım diye... ...İtalyan mutfağı o zaman değerlenmeye başladı... ...yani... ...atada İtalya'ya gittiğinizde... ...Türkiye'deki büyük zincir... ...fast food'larını hani bulursunuz ama... Hı hı. ...atıyorum Ankara'da... ...beş tane o ünlü ya da on tane ünlü hamburger içinde buluyorsanız... ...Roma'da bunu baya bir aramanız hı hı. gerekir... ...oyun yerine yine fast food'lar vardır ama... ...İtalyan, İtalyan yemeklerinin fast food'ları vardır yani bizim böyle e, döneri... yani slow slow food zincirleri vardı bizim orada. Yani pizzaciyi bulursunuz, e, makarnacıyı bulursunuz, şey bulursunuz ama hep İtalyan şeylerine dayalı. Geneliksel geleneksel geleneksel yemekleri evet. şey bulursunuz. Bir de tabii İtalya'ya gittikten sonra yani Niye fast, fast food yani ya. Yani. yani ben ona şaşıyorum. Bakıyorum turistler gitmiş fast food'u doldurmuşlar. Vay, ya İtalya'ya gelmişsin git bir makarnayı ye. Peki şimdi İtalya'da makarna yemek bir reklamı dinleyelim de tam o boğaz konusuna geldiğimizde ayrıntılı soracağım. O makarnayı yerken turist gibi yememek için nerede yemek lazım? Onları bir ayrıntılı e, konuşalım. Bir de bir kaşık hadisesi var o kaşık kullanılıyor mu kullanılmıyor? Kuzeyde kullanılmıyor, güneyde kullanılıyor falan filan diyorlar. Hepsini netleşecek birazdan burada. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Rosso Relativo Akrabalar buluşması gibi bir şey mi? Nedir? Yok Rosso Relativo tam Türkçesi nispi kırmızı ama yani <gülüyor> <gülüyor> Nispi kırmızı mı? Evet <gülüyor> Tam Türkçesi nispi diyorsun değil evet. ya, kısmı, Vallahi... Nispi değil nispi Bir Toto Kutunyo işte. vardı evet. ne oldu Toto Kutunyo? Toto Kutunyo duruyor Duruyor mu? Yapıyor mu müzik? Devam ediyor mu evet. müziği? Yok son zamanlarda benim bildiğim kadarıyla Sağlık sorunları vardı Öyle Sadece mi? böyle özel programlara katılıyor ama Toto da yani İtalya'yı 80'li yıllarda dünyayı duyuran bir adam. Evet. E Adriano Celentano vardı bir de. Adriano Celentano duruyor. Hem komedyen hem müzisyen değil mi o? İşte aslında onun asıl mesleği e, mü, e, müzisyenlik. Hmm. Sonra birçok filmde oynadı. Tabii komedi filminde şey oynadı. Tabii TV itibariyle de müsait buna. Neydi o? Bingo Bango muydu onun? Bingo Bango. Bingo Bango. Onun Kemal Sunal versiyonunu seyrettin mi? Yok o ya da seyretmişimdir. Kemal Sunal'ı çok seyrettim de. Yani o bingo bongo işte o ormandan. Ha evet tamam tamam doğru doğru. Türk versiyonunun adı Hanzo. Çünkü. Hanzo. <gülüyor> Şu makarna konusuna bir girelim bir taraftan. Ondan sonra. Makarna ee, konusunda Fahri sormak istediği var. Kuzey-Güney. Ee, Kuzey-Güney çatışması. E, bu, yani orada makarna yerken kendimizi turist gibi göstermemek için. Yani İtalyan gibi makarna nasıl yenir? Ya Bana, da ner, nerede çok değinir? çeşit makarna var şimdi tabii spagetti tabii. için ayrı fusilli var çok Tabii fusilli var, tortelloni Dag var, tagliatelle var. Yani <gülüyor> yani nerede mahalle arası makarnacısı diye bir şey var mı Eduardo? Hani böyle ama yok İtalya'da kötü makarna yiyebileceğiniz yer bulamazsınız. Ha öyle. O yani bu kadar o bu kadar iddialı. Tabii yani yer bulamazsınız eğer çok çok kötü bir yere gitmezseniz ama onda böyle bir şey bulma şansınız yok. Hmm, evet. Tamam nasıl yiyeceğiz peki? Mesela bir spagetti nasıl yeriz? Vallahi ben arkadaştan hep şöyle diyorum. İstediğiniz gibi yiyin. Hayır ya, yani kaşık kullanıyor muyuz kullanmıyor muyuz? Ya kaşığı e, şeye göre e, yani e, nasıl denir? Sosuna göre Sosuna mi? göre ya da makarnanın çeşidine göre ben kullanırım. Siz kullanırsınız. Tabii önemli olan makarna. Ma eduardo kullanıyorsa bizim kullanmamamız yani ne? Tabii. Peki en geleneksel eksel makarna deyince hangisi geliyor bu saydıklarından? E, tabii bütün her taraf e, her yere göre değişiyor. Hmm. Yani bölgesine göre değişiyor ama tabii spagetti ya da ravioli dediğimiz hmm. mantı tarzı şeyler en yaygın olanları. En yaygın olanları tabii. onlar. Peki, ee, o, sos konusunda sormak istediğim bir şey var mı Fahir? Bakayım, yok. Yani bir de bir şey soracağım. Ravioliyi böyle bizim, yani Türkiye'de misindir muhakkak ki. Hakikaten 3-5 tane bir şey getiriyorlar. Hadi 6-7 tane, böyle 3 çatal alıyorsun bitiyor. Hı -hı. Esprisi böyle midir gerçekten yoksa bizi mi kandırıyorlar? İtalya'da mesela bir dolu tabak gibi geliyor, bir kaşığa 5 tane ravioli mi gelir, nedir? Yani... Bilmiyorum ama İtalya'da 3-5 tane e, tabi, ravioliler büyükse hı hı. ki bazı bölgeler gittiğinizde 2-3 tane ravioli direkt bir tabağa dolduruyor. Hı. Bir tabağa dolduruyor ama yok genelde tabağa dolduran porsiyonlar gelir bizde. Yani bir tabak ravioli yediğimizde doyarız değil tabi, mi? Tabii yani, yani genelde ne? ölçüler yani benim gördüğüm ölçüler hep Türkçe tabiriyle öksüz doyanı denir ya <gülüyor> onun gibi bir şeyler gelir, porsiyonlar gelir. Bir de şey ne derler e, yani İtalya'yı bilenler şeyle biliyor, mafya filmiyle biliyorlar, bu baba filmiyle biliyorlar. Hı -hı. Orada da Sicilya bölgesi. Böyle evet. bir şey midir? Mesela şimdi Roma'da dolaşıyorsun diyelim. Biri omuzunu açardı. Birader ne yapıyor? Biz, biz Sicilya çocuğuyuz deyince bir Romalı çekinir mi? Yani çok öyle bir şey yok. Ya tabii Sicilya e, maalesef ya yıllar mafya ile mafyayla özdeşleşmiş bir bölge. E, ama yani öyle bir yani biz sicilyalıyız gibi yani veya biz sicilyalıyız falan gibi öyle. Veya yok. biz sicilyalı çocuğuyuz. Yok mesela. yok öyle bir şey yok yok. Yani, yani mesela Roma'da dondurma işleri mesela sicilyalıların elinde midir? Yok, mesela bazı yok. böyle değişir ya yani sektör sektör, bölge hani bölge mesela, alırlar. Ne Türkiye'de bir e, dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Günaydın lanasınız. Teşekkürler. kime görüşüyoruz? Alihan ben. Aliham Bey hoş geldiniz. Var mı sorunuz? Var aslında. Hoş bulduk bu arada. Buyurun. Dinliyoruz siz Ali abi. Vaktimiz daha az. Hemen alalım sorunuzu. Tabii. Şimdi bir e, İtalya'ya gidecek. Örneğin mesela ben fazla İtalyanca bilmiyorum ama ya fazla değil. Hiç bilmiyorum aslında. <gülüyor> e, nasıl anlaşabilirim orada mesela? Ya şimdi, İtalyanca anlaşabilirsiniz. Eduardo'ya mı sormak istiyorum. istiyorsunuz yoksa biz üçümüzden evet. bile cevap verelim bu soruya? Ee, Eduardo. Ya. Yani, Ece Eduardo cevap, cevap versin. Tamam, peki Ali. Çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Hı. Hı. Hı. Evet böyle bir soru geldi. İtalyanca bilmiyoruz. İtalya'ya gittik. Nasıl anlaşacağız diye bir soru geldi. Ya aslında şey dünyanın birçok yerinden farklı olarak yani İtalya'da yani Türkler gibi insanlar böyle turiste yabancıya yardımcı olmaya meyilli Hı, insanlardır. Sıcakkanlı. Yani herkes İngilizce bilmeyebilir ama herkes elinden geldiği kadarıyla bir iletişim kurmaya çalışıyor. Onun için... Çok fazla bir iletişim kuramama derdi olacağını zannetmiyorum ya yani şimdiye kadar gözledim bir kadıyla hiç o böyle bir der bir sorun olduğunu görmedim. Aslında şimdi hani bu insan açsa İtalya'da Alihan Bey zaten ne diyecek makarna diyecek pizza diyecek bunlar rahatlıkla tabii, tabii. yani makarnaya anlaşılır. pasta der pizza der o zaten anlaşılır. Peki şey çok ortak kelimemiz var mı İtalyanca ile Türkçe arasında? Yani denizcilik tabirlerinin çoğu büyük kısmı İtalyanca'dan gelmiş onu biliyoruz ama günlük hayatta ya aklıma gelen bir bravo var. Bravo. Ondan sonra ya daha daha da bir sürü kelime var aslında ama işte bir insanın böyle birden sorunca <gülüyor> aklına yani. gelmiyor. Peki Ankara'da e, İtalya? Üzerine İtalyan'ın çalıştığı bir şey var mı? Sanat anlamında da olabilir. Bizim bildiğimiz bir İtalyan evet. kültür var. dil kültürü cultura. Evet. evet İtalyan kültür merkezimiz var. Orada dil kursları yapılır. Ondan sonra bir sürü dizi etkinlik de yapılır. Hatta biz geçen yılda yapmıştık bunu. Ee, bu yılda İtalyan ufukları diye bir etkinliğimiz var. Bütün yıl süren hı hı. bir dizi etkinlikten oluşan. Özellikle de İtalyan kültürünü... E, yaymaya çalışan bir e, etkinlik programı bu. E, tabii bunu özellikle de Türkiye'ye yönelik yapıyoruz çünkü şöyle bir inancımız var yani eğer bir kültürü tanıtacaksanız bunu ancak kültürü olan bir ülkeye tanıtabilirsiniz. Hı. Yani kültürü bilmeyen bir kü e, ülkeye bir gülüp de bir kültürü aşılamak da değil bizim niyetimiz o da değil. Anlatmak. Tanıtmak, hı hı. anlatmak, paylaşmak ancak kültürün ne olduğunu bilen bir ülkeyle bir insan ne olabilir? Onun için Türkiye'ye yönelik böyle yoğun bir programımız var, ee, öğrenci mübadelerimiz var, ee, İtalyan hükümetinin verdiği burslar var. Yani onun için özellikle kültürel alanda son birkaç yıldır özellikle faal bir şekilde Hı -hı. çalışıyoruz. Bu arada hani hep söylerler ya İtalyan erkekleri iyi aşıktır falan filan diye biz e, Eduardo'nun eşine ulaşmaya çalıştık nailan ama az önce kendisi yüzüme de telefonu kapatarak e, yolculuğunu... aramaması gerektiğini demek <gülüyor> ki anlamış senin Eduardo olmadığını. Evet yani... telefonla kapattı sonuç olarak. Meşguliyetini çok net bir şekilde görmüş olduk. Ay Allah niye? Yani Edoardo'nun ilk geldiğinde hani İtalya kültürü falan elçiliğimizin selamlarını bizim hanıma hoş bir sürpriz yapabilir miyiz diye geldi. Bir evet. İtalyan erkeğinin ne kadar romantik olduğunu birebir görmüş olduk. Çünkü daha <gülüyor> hiç bana romantik Neyse. hareket yapan İtalyan erkeği oldu. olmamıştı. evet. Buraları atarız. <gülüyor> peki. E, peki şey e, haberi var mı bugün senin burada yayında olacağın? Yok haberi olacağından... yoktu sürpriz olacaktı. Tamam o zaman hmm. düşündüğün sürprizi bir başka zaman yaparız. Başka zaman. zaman. Biz Edoardo'yu burada e, ile e, mekanımıza da bir mutfağına davet edelim de bir iki numara göstersin bize. Hem kahve makinesinde hem mutfağımızda. Ondan sonra biz de bir İtalyan Ankara'ya geldiğinde ya tam İtalyan tipi bir şeyler nerede yiyebilirim deyince Adamın da getirileceği yer belli olsun. Çok teşekkürler Edo Ben teşekkür ederim. Çok şarkı dinleyemedik bugün. Ee, sohbetimiz güzel gitti ama bu şarkıları e, bu arşivimize ekledik. Ara ara bol bol çalarız. Çok teşekkürler bir kez daha. Peki ben teşekkür ederim. 9 Mayıs'ta sen bizimle birlikte misin? Şeride, Gençlik Parkı'nda? 9 Mayıs'ta yok bir o gün bizim bir programımız var. Nalan mı? Yok yok iş gereği bir programımız tamam. var onun için <gülüyor> katılamayacağım. Peki çok teşekkürler Erdo Ben teşekkür ederim. Tekrar bekliyoruz seni bir günde Ankara'da e, İtalyan olmak nasıl bir şeydir biraz da onları evet, konuşuruz. Evet onları basit. da mi? çok enteresan hikayeler vardır. Radyo OTTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edip yanına biraz eğlence. Biraz huzur. Biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da